Belki burada anlatmışımdır ama yine söyleyelim dişitmeyenler vardır. İstanbul'da bir cihet vardır. Vefa ciheti. Vefa. Hani bozası bozası meşhur. Vefa bozası demek o bozadan kinane değil o. Orada vefa diye şehfa diye bir hazret yatıyor. Fatih Sultan Mehmet'in namazını kıldıran zat. Şehfeva hazretleri yatıyor orada. Onun ismiyle o mahalle isimlendiği için boza da o isimle isimlenmiş. Biz Hazreti, hazretin kabrini, türbesini yürmeyiz de bozayı biliriz. Çünkü her şeyimizi unutmuşuz biz. Her şeyimizi unutmuşuz. Ne mazimizden haberiniz var, ne tarihimizden. Öyle işte yaşıyoruz böyle bir ot gibi. Tarihin okuyacaksın. Babanda bulunan güzel sıfatlarla sıfatlanacaksın. Onlar Allah ve Resulullah'a bağlandılar. Allah dünyayı ve ahireti yaydı böyle önlerine. Dünyaya hükümlerini geçirdiler. Ne vakit ki işi bozdur Allah ile. Sonra baktılar ki, baktılar ki bir papaz bile bize karşı geldi. Vaktıyla yedi kral bir yere gelebilecek harbelerdi. Yedi kral bir yere gelmezse... Bizden harb edemeyizdi yedi kral. Mesela Neuval seferinde Yıldırım Han'ın yedi kral vardı karşımızda. Sonra biz bir papaz bile bizden yaptı mücadeleye kalktı. Onun için daima muttakiler, vera sahipleri ne Allah hücretmiş yükselmiştir. Çünkü en kerim olan Allah'tan korkandır. Her husatte, her hususatta bu işte Allah'ın rızası var mıdır yok mudur diye düşünerek işi icra eden Allah'ın da makbuldür. Birçok hediye ağzında taş taşımışlar, bakla taşımışlar. Söyleyeceğimiz söz Allah'ın gücüne gider mi? İnsanlara bir fenalık dokundurur mu diye. Çünkü malum ya bir adam ağzından zehir alırsa vücudu ifna olur. Kulağından zehir alırsa ruhu ifna olur. Ruhu ölür yani. Binaen azalik böyle hareket etmişler. Adaletlerinden dolayı, kılıçlardan dolayı değil. Sakın ha aklına öyle gelmesin. Zorlan zorbalıkla falan. Zorbalıkla bir şey olmaz hiç. Yıkılır zorbalar. Zorbalar yıkılır. Nihayetleri felaket olur. Adiller, kamiller onlara Cenab-ı Ardı varış kılmıştır, salihlere varış kılmıştır.